Buyurun majesteleri bize emretmişsiniz Şu peygamberlik iddia eden adam Tebuk'e doğru sefere çıkmış Bize de elçisiyle bir mektup göndermiş Mektubunda bizi Üç şeye davet ediyor Ya onun dinine tabi olacağız Ya ona Cizye vereceğiz Ya da onunla savaşacağız <gülüyor> Biz ne onun dinine girer Ne de cizye veririz biz topraklar geniş... ...ordular yürekleri korku salan bir ülkeyken... ...Müslümanların emri altına mı gireceğiz? Bizim onlara cizye vermemiz kadar... ...küçüldüzü bir şey olamaz. Ben Şam toprağını Araplara bırakarak... ...barış yapma taraftarıyım. Majesteleri... ...demek onlara Şam toprağını vereceğiz ha? Kralımız da bilir ki Şam... Suriye toprağının merkezidir... ...ve bizim için çok önemlidir. Biz hiçbir zaman buna razı olamayız... Onlarla savaşmaktan korkuyor muyuz? Buna kalkıştığınızda yenildiğinizi göreceksiniz. Okuduğum kitaplar onun şu ayağımızı bastığımız toprakları ele geçireceğini yazıyor. Majesteleri nasıl böyle düşünebiliyor? İşte bana yazdığı mektup. Allah'ın kulu ve erçisi Muhammed'den Rum hükümdarı Hıraklı. Selam hidayete tabi olana. Seni ve Tebhan'ı Müslüman olmaya davet ediyorum. Müslüman olursan, Müslüman olanların hakkına sen de sahip olacaksın. İslam'ı kabul etmezsen cizye verirsin. Çünkü Yüce Allah, kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan Allah'ın peygamberinin Haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle zelil ve hakir oluncaya kendi elleriyle cizye verinceye kadar çarpışınız buyuruyor. Kendin Müslüman olmadığın takdirde tebanla İslamiyet arasına girme. Onlar da ya Müslüman olurlar ya da cizye verirler. Bu Arap ne dediğinin farkında değil. Evet, evet. evet Bizi kabul, kabul edemeyecek. Şey şey Sanırız şey, majesteleri, hirak bu teklifleri kabul etmeyecektir. Şey, yani tabii sizin e, kararlılığınızı görmek istedim. E, dininize sahip çıkmanız beni fazlasıyla memnun etti. Mekkelilerin Şam'a ticaret için geldiklerini duyunca sizi çağırttım. Size o peygamberlik iddiasında bulunan adam hakkında bazı sorular soracağım. Daha önce bize mektup gönderip bizi İslam'a davet etmişti. İçinizde ona en yakın olanınız kim? Nesap olarak en yakın olan benim. Sen kimsin? Kureyş'ten Ebu Sufyan. İleri çık. Arkadaşınız... Sorulana yanlış cevap verirse onu siz düzeltin. Arkadaşlarımın yalan söylediğimi orada burada söyleyeceklerimden korkmasam onun hakkında yalan söylemek isterdim. Soyu içinde çirkinlikler var mı? Hayır. Soy olarak temiz ve güzel bir soydan gelmektedir. Kabilenize daha önce nübüvvet iddia etmiş biri çıktı mı? Hayır. Ona tabi olanlar kimlerdir? Güçlü ve etkili kişiler mi yoksa zayıflar mı? Her kesimden var. Ama tabi olanların çoğu zayıflardandır. Sayıları artıyor. Mu? Her geçen gün artmaktadır. Ona tabi olduktan sonra geriye dönenler olur mu? Hayır. Tabi olanların hepsi onun için canını vermeye hazır. İnsanlara haksızlık eder mi? Anlaşmalarını bozar mı? Hayır. Biz şimdi onunla anlaşma halindeyiz. Bu müddet içinde anlaşmasını bozar mı bilmem. Onunla mücadele ettiniz mi? Evet. Neticede kim kazandı? Bazen o, bazen de biz kazandık. Peki size neyi emrediyor? Bize yalnız Allah'a ibadet etmeyi, hiçbir şeyi ona şirk koşmamayı, namazı, zekatı, sadakatı, iffeti ve yakın akraba ile ziyaretleşmeyi emrediyor. Bu dediklerin doğruysa, o ayaklarınız altındaki topraklara hakim olacak peygamberdir. İncil'de bahsedilen peygamberin geleceğini tahmin ediyordu. Fakat onun sizden olacağını düşünememiştim. Onun yanına varmayı, ona hizmet etmeyi, onun ayaklarını yıkamayı isterdim. Lakin, lakin... gözler sevinçimizün tüm yola düşerler kabarır yerler sevinir gönüller kabarır yerler sevinir gökler ondan gelenler ona dönerler ondan gelenler ona döner Feri gözlerimiz bu düşür yanar onun aşkıyla hiçkengeyesim feri gözlerimiz bu düşür yanar onun aşkıyla Gülüp gelir Savaş atlarının ayak izinden Köllere dökülür gökten yıldızlar Savaş atlarının ayak izinden Bir kutlu savaşa koşanlar ağlar. Bir kutlu savaşa koşanlar ağlar Tekbirle yıkanır cenkler içinden Birle yıkanır cenkler içinden Rastır ondan kalan geriye Yerler, isimler, cenkler, zaferler insana götürür kuslu müjdeye insana götürür kuslu müjdeye Peygamber elinden dökülen günler Peygamber elinden dökülen ne güzel ne güzel <gülüyor> ne oldu majesteleri bu sevincinizin sebebi nedir bu mektup bu mektupta ne yazıyor biliyor musun bilmiyorum dinleyin yüce majestelerine yermük yöresinden antakya'ya gelirken drar bin ezver komutasında 200 kişilik bir birliğe rastladık giriştiğimiz çatışma sonucu 100 askeri öldürüp Yüz kişiyi de elimizden kaçan azametli komutan Dırar'la birlikte esir alarak kralımız Hırakl'in huzuruna geliyoruz. Hüküm kralımızındır. Sevinmeye değer bir mektup efendim. Bir haftadır süren bu eğlenceler niye yapılıyor sanıyordunuz? Evet peygamberleri öldüğünde Müslümanların paramparça olacaklarını sanmıştık. Fakat öyle olmadı. Halifeleri Ebu Bekir... ...Muhammed'in açtığı yoldan ayrılmadan ilerliyor. Şimdi bunları anlatmanın sırası mı? Nerede kaldı bunlar? Çoktan gelmiş olmaları gerekirdi. Majesteleri... ...esirler ve komutanları getirildi. Demek geldiler. Dırar bin getirin... ...diğerlerini zindan atın. Emredersiniz efendim. Demek İslam ordusunun... Gözcü birliğinin kumandanı durar sensin. Evet. Kutlu mesaj yolunda sizinle harbeden Dırar benim. Kes. Öyle yukarıdan sözler fırlatıp durma. Kendini askerlerinin yanında mı sanıyorsun? Nerede olursam olayım İslam düşmanlarına cevap vermekten asla çekinmem. Ya kime güveniyorsun? Bizans kralı Hıraklın karargahında olduğunu unutuyorsun. Biz Müslümanlar yalnız Allah'a güveniriz. ...adalet güneşi... ...bütün topraklara ışıklarını yayarken... ...ondan saklanma savaşı veren... ...asıl siz kime güveniyorsunuz? Etlerini parça parça yaptırarak... ...bir kralla nasıl konuşulacağını... ...öğretirim sana. Bizler... ...Allah'ın sevgilisinin yanında bulunmanın tadını taktık. Onun getirdiği çağrıyı... ...tüm varlığımızda kabul ettik. Senin verebileceğin... ...en büyük ceza nedir? Ölüm öyle değil mi? Bu yolda öldürülmemiz... Onlarla tekrar buluşmamıza vesile olacaktır. Şunu iyi bil ki Allah'ın nizamını hakim kılmak için canı feda etmek bize her şeyden kıymetlidir. İşte tehdit ettiğiniz ölüm böyle büyük ödüllerle bekliyor beni. Majesteleri, izin verin şu cüretkar adamı daha fazla konuşturmadan kellesini ayaklarımızın dibine düşüreyim. Doğru söylüyorsun. Bakın ceabına. Ah, ah, ah. Acı çektire çektire gebertin. Durun. Ne oldu Mika? Bunu böyle öldürürsek fazla kazancımız olmaz. Peki ne yapalım? Onu bana bırakın. Yaralarını tedavi edeyim. İyileşince onu herkesin toplandığı bir alanda asarız. Böylece herkese ibret olur. Dediğin gibi yapalım Mika. Götür onu en kısa zamanda sapasağlam hale getir. ...beni öldürmelerine engel oldun. Sonra evine getirip tedavi ediyorsun. Bütün bunların için yapıyorsun? Eğer Müslümansan... ...elinden gelen yardımı esirgeme. Yok Hristiyansan... ...insanlığın ne kadarını müsaade ediyorsa onu yap. Yorulmadılar. Müslüman olmasam... ...yüreğim Allah sevgisiyle çarpmasa... ...bu tehlikeleri göze alabilir miyim? Hele yaralarım bir iyidesin... Esir askerlerle birlikte... ...Allah'ın yardımıyla kurtulmanın bir yolunu arayacağım. <gülüyor> dur, dur mı? Omuzunun üzerine dönme. Yaraların açılabilir. Gözümün önüne kardeşimin hayali geliyor. Ona mektup yazmalıyım. Bu haline bir şey yapamazsın. Benim yerime sen yazarsın. Tabii, söyle, hazırım. Canımdan aziz hemşireciğim. ...yüreğime nöbet nöbet kan indiren sızıların etkisi... ...kılıç yaralarını unutturdu. İslam güneşinin parlak ışıkları kalbimde gezindikçe ...Resulullah'ın nur saçan simasını hatırlayıp... ...gözlerimi kapıyorum. İmanımdan yükselen bir ses... ...bana korkma yaadırar. Allah yolunda yaralı düşmenden dolayı... ...bütün gazi ve şehitler... Seni tebrik ediyorum. Sedasisiyle uyuyorum. Şefkatli kardeşim, seni andıkça hasret acısıyla burkulur ağırlarım. Sen de kardeşini yadet. Allah aşkına yadet. Kardeşin dirar bin ezver. Yazdım mı? Evet, tamam. Bu mektubu Ebu Beydeye ulaştır. Tamam. Sen merak etme. Hadi bakalım. Herkes ayına katılacak. Bütün Müslüman esirler ve dırar ancak Hristiyanlığı kabul ederse canını kurtaracaktır. Mika Emredin majesteleri. Bu esirlerden bir kişi kalmayacak. Hepsi öldürülecek. Anladın? Mı? Emir kralımızındır. Yalnız Halit bin Velid komutasındaki bir ordunun Antakya'yı kuşatma altına aldığı söyleniyor. Eğer esirleri öldürürsek hiç ummadığımız bir anda bize saldırabilirler. Ama esirler elimizdeyken bunu yapamazlar. Eğer saldırıya kalkışırlarsa esirleri öldürme tehdidiyle onları durdururuz. Peki. O zaman bunları tutuklayıp gözaltında tutun. dersiniz majesteleri. Ayn bitmiştir. Askerler, esirleri kiliseden çıkarın. Sarayın yakınındaki dere kenarına yaklaşınca kaçmaya başlarsınız. Ya nasıl olacak bu? Ben bütün askerleri bu tarafta toplayacağım. Elinize küçük birer bıçak vereceğim. Oraya varana kadar iplerinizi keseceksiniz. Ama elleriniz bağlıymış gibi yürümeye devam edeceksiniz. Tamam mı? Tamam Mika. Herkesin elleri çözüldüğünde tökezleyip bana işaret ver. Sonra muhafızları atlatmak kalıyor. Onu bize bırak. Yolu biliyorsun sonu da senden şüphelen ama Mika Beni düşünme Allah kerimdir Bize büyük iyiliklerde bulundun Şimdi sırası değil bunların Benim mükafatımı Rabbim verecek Hadi sallanmayın Yürüyün Pelintanos gel bakalım Ne o Mika Çok üzgün görünüyorsun Evet O adamları elimden kaçırmayı bir türlü kendime yediremiyorum Senin gibi bir komutanın Yapamayacağı bir şey bu Beni de bu ya Bir anlık gevşeklik Kral Hirak küplere biniyor Senin için hiç de iyi şeyler düşündüğünü sanmıyorum Ben elimden geleni yaptım Kovalayabildiğim kadar peşlerine düştüm Düşünsene Hı. ...elleri çözülmüş yüz kişi... ...otuz askere saldırıyor. Ne yaparsın? Bana kalırsa... ...onlar güçlü bir yerden yardım gördüler. E, nereden olabilir? Bilemiyorum ama eminim. Ne demek? Bilemiyorum ama eminim. <gülüyor> i̇şte böyle bir şey demek. Bir şey söyleyeceksen açık konuş. Gülerek ağzından ne geveliyorsun? Sen beni aptal mı sanıyorsun Mika? Dırarı ölümden kurtarıp tedavi et... Sonra kralı tedirgin edip ayine katılmayan esirleri öldürülmekten kurtar. Ben kral kadar aptal mıyım? Ee, bunlar, bunlar senin uydurdukların. Gerçekte hiç alakası yok. Bak Mika, bunları daha kimseye anlatmadım. Seni iyi tanırım. Cesur ve iyilikten yana bir arkadaşsın. Eğer sen de onlardansan, yani Müslüman oldunsa bana da anlat. Zaten öteden beri Müslümanların söyledikleri... ...kafamı karıştırırıp duruyor. Evet Filintanos, ben Müslümanım. Nedir bu İslam? Her tarafa hızla yayılan... ...kabile ve ırk ayrımına son veren... ...nasıl bir dindir bu? Ezen ve ezilenin olmadığı... ...adalet, merhamet ve sevginin... ...kucak kucak herkesi sarmaladığı bir dindir bu Filintanos... ...sana nasıl anlatayım? Kimse hevasına, ...canının istediğine emirler çıkarıp... ...diğer insanlara baskı yapamıyor. Herkes adil olan... ...ve her şeyi yerli yerince yaratıp... ...yaratıklarının ihtiyacını en iyi bilen... ...Allah'ın kitabına tabi oluyor. Krallar, tahtlar... ...aç ve sefil çalışan köleler... ...ve zalim efendiler yok bu dinde. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed... ...halkıyla iç içe yaşayan örnek bir önder. Onun halifesi Ebu Bekir'de öyle. Kaçalım Mika. Bu anlattıkların... ...arayıp da bulamadığımız... ...düşünüp de tarif edemediğimiz şeyler... ...kral senden şüphelenmeden... ...bu gece kaçalım... Öfkeniz dinsin bacesileri İşte yoksul Araplarla karşı karşıyayız Şam'da onları acı bir yenilgiye tattıracağımızdan emin olunuz <gülüyor> Emin olunuz emin olunuz Koskoca imparator savaş çadırlarına kadar gelip ordusuna moral vermeye çalışıyor Üç buçuk yoksul Arap önünde rezil olduk Durar mıdır nedir O adam ve askerlerini avucumuzun içinden uçurduk Üstelik iki subayımız da onların peşinden gitti Efendim bunların hepsi Müslüman olan Rumas'ın yüzünden ...koskoca Busra valisinin Müslüman olması... ...Halit bin Velid'i surdan gelik açıp içeri alması halkın dilinde. Sonra onların sihirli sözleri. Yeter be! Sizin ağzınız yok mu? Siz de sihirli konuşun. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi geçiyor. Fazlasıyla rizir olduk. Majesteleri emir sizindir. Ancak Müslümanlarla... ...savaşmaktan hiç çekinmeyiz. Komutanınızı tayin edip... ...sarayınıza dönüp istirahat diyorum. Ben de aynı fikirdeyim majesteleri... 30 bin askerimle sonuna kadar savaşmaya söz veriyorum. Majesteleri uygun görürse orduya ben komuta edeyim. Şu elimdeki kılıçla Müslümanları ekin biçer gibi yere sereyim. Fakat Kalus çok tecrübesiz. Üstelik çok genç. Öyle değil mi İzrail? Evet. Majesteleri uygun görürse bölgenin valisi olma masebiyle orduya ben kumanda etmek isterim. Hayır. Onların hakkından ancak ben gelirim. Otur yerine Kalus. Bu senin bildiğin kadar kolay bir iş değildir. Her giden senin gibi kükreyerek gitti. Seni de kaybedersem... ...kız kardeşimin zırlamasını nasıl dindiririm? Kahraman bir yeğeninizin olmasıyla gurur duymak istemez misiniz? Ya siz? Siz Müslümanların başında kim olduğunu duymak istemez misiniz? Kim? Halit bin Velid. Yüreğine korkusuzluğun tah kurduğu adam. En cesur komutanlarım... ...onun karşısında arslan önüne çıkmış tilki gibi perişan oldu. Hadi, konuşsanıza. Ben onunla savaşırım. Peki öyleyse. Komutan sensin. Savaş öncesi teke tek vuruşmalar olacak. Onlar hazır olduklarını bildirdiler. Onlardan ilk vuruşmaya komutanları Halit çıkacak. Ben saraya dönüyorum. Yenilerek dönenin derisini yüzüp içerisine ot dolduracağım. Evet kalus. Onların komutanlarına karşılık bizim komutanımız çıkmadı. Hadi giy zırhını. Arkanda 30 bin kişilik ordu olduğu halde şu çapulculardan korkmaya utanmıyor musun? Hem buranın valisi senken vuruşmaya neden ben çıkayım? Bunu imparatorun yanında kılıcın havada kabistler çizerken düşünmeliydin. Ben komutanım. Benim emrime itaat etmeye mecbursun. Yoksa imparatora bildirir seni astırırım. Karşıma çıkınca anası sağlayacak savaşçıyı bekliyorum. İkiniz de korkaksınız. Bakın Halit sizi meydana çağırıyor. Aranızda kurrağı atıyorum. Burası gelirse sen... ...burası gelirse sen. Tamam mı? Tamam. Peki. Up. Evet. Kalos sen çıkıyorsun. Hadi bakalım bin atına. Korkak. Korkak. İşte geldim. Sen kimsin? Halid bin Velid'im. Ben de imparatorun kız kardeşinin oğlu Kalot'um. Şimdiye kadar karşıma çıkanlar korkudan kılıçlarını yere düşürüp kaçtılar. Senin gibi çokları savaş meydanında kaldı. Hadi başlayalım Kalot. Ee, ben önce askerimle bu konuyu bir görüşeyim. Sen benimle alay mı ediyorsun? Ne yapıyor bu korkak? A -a. Atından yere düştü Halit öldürmeye bile tenezzül etmiyor Kılıcının tersiyle dövüyor onu Evet kalusu esir ettiler Hadi İzrail Sıra sende sür Geliyorum Halit Şimdi başın yerde yuvarlanacak Ve askerlerin çobansız sürü gibi Dağılıp gidecek Kendine bu kadar güvenen Rum askeri kimdir Bana İzrail derler Can alırım ben Hadi öyleyse ne bekliyorsun? Kalos'u ne yaptınız? O esirimizdir. Onun kumandanımız olduğunu bildiğin halde... ...niye öldürmedin? İkinizi birbirinizden ayırmak istemedim. Sana altın versem onu öldürür müsün? O varken ben başkumandan olamıyorum. Kendin için ne kadar vereceksin? Demek beni öldürmeye niyetlisin. Al öyleyse. Hadi İzrail. Şu ordunun sol kanat komutanı değil mi? Evet. Şu ortadaki komutana baksana. Kime? Şu ön taraftaki zırhlı askere. E, kim o? Kim olacak? Müslüman olup onlara katılan bu sıra valisi Rumaz İşte... ...İzrail de gitti. Hücum! Hücum! söyleyeceğiz Vardana. Kalus ya da İsrail olsa kolay. Ama bu adam bir savaş canavarı. İmparator zafer karşılığında kızını ve kendisinden sonra tahtını vaat etmişti ona. Doğrusu Vardan İsrail'le kıyaslanmayacak bir komutan. Gelir gelmez orduya cesaret getirdi. Getirdi de ne oldu? Onun komutasında da yenildik. Karşımızda o Halit denen adam varken bunları yenmek çok zor. Ya dirar bin ezber Teke tek karşılaşmalarda yirmi kişiyi yere serdi O adam bir yılan İkinci defa yakalandı yine avucumuzdan sıyrılıp kaçtı Vardan'ın çadırına geldik Önce sen gir Hayır sen gir Amma korkaksın Majesteleri Şam'dan geliyoruz Ee, komutanınıza ne getirdiniz? Biz Şam'ı boş sanıyorduk Fakat kadınlar bize karşı koydu Ardından Müslümanların keşif birliği de onlara katıldı. Biz de geri çekildik. Yazıklar olsun size. Sizden asker masker olmaz. Kadınlara keşif kollarına yenilip karşımda boyun bükenlerden savaşçı olmaz. O Dırar bin Ezver denen adamı da öyle kaçırdınız elinizden. Eğer ona sahip olsaydınız çarpışmalarda yirmi komutanı yere sermemiş olacaktı. Hıh, korkaklar. Sen ne yaptın Ubeyre? Söylediklerimi ilettin mi onlara? İlettim Sayın Vardan. Yalnız bu Müslümanlar anlaşılır gibi değil. Parada pulda gözleri yok. Niçin savaştıklarını anlamadım. Sersem papaz. Halit'le konuştun mu? Konuştum. Ona her gün yeni birliklerle kuvvetlendiğimizi, şanı her tarafa yayılan komutanımız Vardan'ın zafersiz geri dönmeyeceğine dair yemin ettiğini, eğer gitmezlerse sonlarının geldiğini söyledim. O ne dedi? Biz sizinle altın için savaşmıyoruz. Bütün dünya komutanınızın askeri olsa gene onun üzerine yürürüm. Ya Müslüman olursunuz ya da cizye verirsiniz dedi. Bu adam düpedüz deli ölümüne susamış. Aklıma değişik şeyler geliyor. Yani neler geliyor? Bu adamı savaşmakla alt etmek çok zor. Ben diyorum ki ona gidip Varda'nın Müslüman olacağını ve kendisiyle kararlaştırılan bir yerde yalnız başına görüşmek istediğini bildirelim. Tabii o sırada... Bizden pusuya yatan 30 kişi tarafından halinin işi bitirilir. Ya çok güzel. E, yalnız buna inanır mı dersin? <gülüyor> Onu bana bırak. Böyle diyenleri çok gördük. Onlarla bir konuşan hemen dinlerine giriyor. Hubeyre komutanla ve imparatoruna bağlı bir papazdır. Evet Evet Bizans elçisi Seni dinliyorum Ey Halit benim şanlı komutanımız Vardan gönderdi Komutanımız araştırmış ve düşünmüş Sonunda dininizin hak olduğuna inanmış Müslüman olmak için sizinle ortadan uzak bir yerde görüşmek istiyor Ya Öyle mi Peki Benden daha bilgili alimlerimiz var Onlardan birini kendisine ee, göndereyim Şey Vardan kendisiyle aynı seviyede birisiyle konuşmak isteğinde. Git o zaman Vardan'a söyle. Halit bu kadar basit bir tuzağa layık değildir. De. Tuzak mı? Aha. Nereden anladınız? Kim söyledi size? Savaş meydanları söyledi Hubeyre. Siz alışık olmadığımız bir güvenle karşımıza dikildiniz. Alay edip durduğumuz çobanları toplayıp bir imparatorluğun ordusunu oyuncağa çevirdiniz. Nasıl oluyor? Kim yapıyor bunları? Galiba korktuğun başıma geliyor. Vardan'ın dediği oluyor herhalde. Otur otur Ubeyr'e otur titreyip turma. <gülüyor> Elçiye zeval yoktur. Sana hiçbir şey olmayacak. <gülüyor> Elçiye olanlar oluyor. Neden altınlara sırt çevirip ardından da ölümle alay edercesine savaşıyorsunuz? Allah rızası için. Müslümanların her hareketi onun rızası içindir. Bizans İslam Güneşi ile aydınlanacak insanlara gölge etmektedir. Krallar ve onun pervanesi şımarıklar insanları köle haline getirip özgürlüklerini, akıllarını, duygularını hapsettiler. Savaşımız insanları Allah'ın mesajı ile müjdelemek, onları özgürlüklerine kavuşturmak, toplumları kula kul etmekten kurtarıp yalnız Allah'a kul etmek. Halit yeter. Ben ben Müslümanlardan oldum. Ne yapmam gerekir? İlk görevin Benim vardanla buluşmayı Kabul ettiğimi kendisine bildirmen olacak Çok önemli bir iş başardın Hubeyre. Bunun karşılığını alacaksın. Sadece görevimi yaptım komutanım. İşte Halit göründü. Söylediğim gibi tek başına geliyor. Ey Halit siz aç insanlar. Neyinize güvenerek imparatorluğumuzda savaşmaya kalkıyorsunuz? Alın fidyelerinizi çekip gidin buradan. Size çöller yeter. Bu cennet misali topraklar nenize gereksizim? Beni dinle kibirli Rum. Biz altınlara boyun eğenlerden değiliz. Zannettiğin gibi yiyecek dallığı da çekmiyoruz. Hurma bahçelerinizi de istemiyoruz. Mülk Allah'ındır. O rızkı dilediğinden alır, dilediğine verir. Hani sen Müslüman olmak istiyordun ve beni bunun için çağırmıştın? <Gülüyor> Büyük komutan Halit seni kandırmanın bu kadar kolay olduğunu görünce benden önceki komutanların halini acıyorum. Niye? Niye olacak? Savaş dehası dedikleri adamın haline bakın. Sağ kalsalardı da halini görselerdi. Niye Vardan ne oldu? <gülüyor> Şu tepenin üzerinden rüzgar gibi inen savaşçıları görüyor musun? Onlar senin o kıymetli başını bana verecekler... ...ben de onu imparatora altın tepsi içinde sunacağım. Peki imparator sana ne verecek? Kızını ve tahtını tabii. Ah, çok ucuzda gidiyorsun Vardan. Ben seni gebertince... ...Rabbim bana cennetleri verecek. <gülüyor> Hala övünüyorsun. Arkana iyi bak vardan. O gelen savaşçıların rüzgarla uçan beyaz sarıklarına... ...ve alınlarında parlayan secde ışıklarına bakılırsa... ...onlar İslam ordularının askerleridir. Başlarındaki Durar bin Ezber'i iyi tanırsın. Ne? Ne? Olamazsın. O olamaz olamaz bes bir özü şarkısı buluşur bu ...zırhın güzelmiş tırar. Evet, bu Varda'nın zırhı. Onu geberttiğimde bana hediye etmiştin. Bu Rumlar'la yaptığımız kaçıncı karşılaşım? Sayısını bile unuttum. Ama... ...seni keşif kolu olarak göndermeyeceğimi unutmadım. Neden böyle söyledin Hal? Neden olacak? Seni ne zaman keşif için göndersem... ...yanında bulunan küçük birliklerle ordulara saldırıyorsun. ...sonra da esir düşüyorsun. Ama her seferinde ellerinden kurtulmayı başarıyorum. Evet, evet. Bak, bak, bak, bak. Onda üstüne yok. Üstelik her gidişinde birkaç kişinin... ...hidayetine vesile oluyorsun. Bu sefer... ...şok çetin bir savaş olacak. Artık onlar bizi... ...biz onları iyi tanıyoruz. Bundan böyle... ...Yermük bu savaş anılacak. Diğer birlikler görünmüyor. Halife Ebu Bekir... ...hepsine haber ulaştırdı. Ubeyde komutasında... ...bölgeye yayılan birlikler... yer müke ...tek komuta altında birleşmek için... ...yol almaları lazım. Toplam ne kadar asker var? 40 bini bulur. Buna karşı... ...Bizans'ın 100.000 bin kişilik... ...bir ordu hazırlığını haber aldık. İmanlı ve kararlı... 40 bin kişi... ...ne yaptığını niye savaştığını bilmeyen... ...yüz bin kişiden çoktur. Savaşta zırhını çıkarıp savaşmak yok. Tamam mı? Kendimi kaybediyorum. Ne yaptığımı bilemiyorum. Nasibinde şehitlik varsa o seni mutlaka takdir edilen zamanda gelir bulur. Sen onu çağırırken aşırıya kaçma. Doğrusunu söyleyeyim mi? İklimenin ve senin pervasız bu cesaretiniz hoşuma gitmekle birlikte... ...savaş takdini oldukça güçleştiriyorsunuz. Atıyorlar. Kovalayın. Bırakmayın. Sen sen hey sen. Su yaralılara. Yardım edin. Şehitleri bir araya toplayın. Yarası ağır olanlara fazla su vermeyin. Durar. Durar. Durar sen yaralısın. Sonunda geldi Halit... Biz de kazandık. Durar yine ezver de. Siz sizin şehadet yemini edip Rum ordularının içine dalışınız herkesin cesaretini attık. Dev bir orduyu parça parça edip geri gönderdik. Çoğunu da yer mükemmdük. Artık huzur içinde Rabbimin razı olacağını umarak... Le ilahe illallah Muhammedun Resulü. Allah sizden razı olsun. Siz en büyük alışverişi... ...en büyük karla kapattınız.